Sufi bizim burahımız semtiyare doğru gider. Arşa çıkar bu ahımız semtiyare doğru gider. Hakk'a itaat kılmışız, derdini nimet binmişiz, rahlı seba bulmuşuz semtiyare doğru gider. Ne miledir devranımız, dost yüzüdür seyranımız, Çekülü ben kervanımız semtiyare doğru gider. Hulisi paktır özümüz, yolunda toprak yüzümüz. Duyar isen her sözümüz semtiyare doğru gider. Hayırlı akşamlar. Bugünkü sohbetimizde tam da divan edebiyatın bitti denilen bir zamanda... ...şiirleriyle gönülleri fetheden, hayatını insanların gönüllerini ve yollarını aydınlatmaya adayan... ...aramızdan ayrılmasına rağmen kurduğu vakıfla hizmetlerine devam eden bir gönül insanını... ...Osman Hulusi, Darendevi'yi ve şiirlerini konuşacağız. Kıymetli Üstadım hayatı inançla sohbetimize başlamadan önce... Can veren pervaneler TV Instagram hesabımızı hatırlatalım. Programımız esnasında hesabımızdaki son gönderiye Osman Hulusi Darendevi'den paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Merhaba. Tam da divan edebiyatı denilen bir zamanda 1990 vefatı Es Seyyid Osman Hulusi Darendevi <gülüyor> Daren'de de çok güzel bir hizmet ortamı halen de devam ediyor. Merhum Hazretin vefatından sonra Hamideddin Efendi o hizmetleri de, de etti. Halen oradadır. Tanışma fırsatımız da olmuştu. zatı ı alileriyle. Daren de gittiğiniz zaman fark ettiğiniz bir hususiyet arz ediyor. bir Özellik arz ediyor. Başka bir aleme geçmişsiniz gibi sanki bir fanus içindesiniz. Zaman yolculuğu gibi bir şey. Zaman yolculuğu gibi bir şey. Yani çok net hissediliyor. Asayiş fevkalade. Allah nazardan saklasın. Kavga gürültü falan arama oralarda. Cezaevi bomboş kalmıştı. Ben bundan 10 yıl kadar önce bir ziyaret etmiştim. Coğrafi konumu itibariyle de insanlarının çehrelerindeki samimi tebessüm sebebiyle de Yaygın olan ilim, irfan, takva, ehlas sebebiyle de bir numunedir. Vesselam Allah nazarlardan saklasın derim. Dediğin gibi tam da divan edebiyatı artık bitti. Bundan sonra bu sahada söz işitmeyiz denildiği, öyle zannedildiği bir hengamda 20. yüzyılın ikinci yarısı gelmiş. Bu Hazret çok güzel bir üslup içinde, klasik tarzda. Hece ile de yazılmış haylice şiiri vardır ama ağırlık aruzdur. Divan edebiyatını sürdürdü. Fakat tabii onda maksat şiir ve sanat değil. O ikinci tali maksattır. Asıl bir gönül sultanıdır. Gönüller tamir etmek, insan yetiştirmektir mesele. O şehirde orasını tekrar söyleyeyim. Ne gördüyseniz Hazretin eseri olduğunu fark edersiniz. O vakfın eseridir. Mektebi vardır, hastanesi vardır, aşevi vardır, oteli vardır. Gül kokan bir şehirdir. Gül, şey, gül gibi bir şehirdir. Ve oraya mahsus orada e, bilinen Tiryandafil isimli bir gül. Kırk yapraklı bir gülden bahsedilir. Velhasıl Gül hakimdir. Malum gül Cenab-ı Peygamberi remzeder eder vesselam. Bütün şiirlerinde de o neşveyi, o tasavvufi, lezzeti görürsünüz, alırsınız. Birkaç örnekle istersen başlayayım canım. ben. Kıbab-ı izzetin mesturu ol, şanı şeherden geç. şerabı hikmetin meykarı ol, şehdü şekerden geç. İzzet kubbeleri, kubab, kubbeler demek. Allahu alem bu musrada merhum Hazret Allahu Teala dostlarını kubbeler altında gizler hadisi kutsisi'ne atfen bu kelimeyi tercih etmiş olmalı. Kubbeler bu mesele konuşulmuştur ehli irfan arasında. Allah dostlarını kubbeler altında gizler. Meal bu. Peki bu kubbeler nelerdir? Nasıl kubbelerdir ki dostları gizleniyor onun altında? Cevap şu olmuştur. İnsanlık sıfatları. Yani baktığınızda sizin gibidir. Allah dostu olması onun haliyle, kaliyle fark edilebilecek bir şeydir. Nasip olanların anlayacağı bir şeydir. Yoksa görünüşte senin benim gibidir. İşte o insanlık sıfatları kubbeler olarak tavsif edilmiş örtülü ol. Örtü, o örtü altında ol. şan o şeherden geç. Yani böyle kubbeler altına gizlen. Şan'dan, şöhretten şehir kelimesini kullanmışlar. Şöhret yani. Ee, çok anılmaktan falan yani uzak dur. Tanınmayı murad etme. Veysel Karani Hazretlerinden nasihat ister bir kimse. O da der ki Allah seni bilir mi? Elbette efendim der. Yarattığını bilmez mi? Başkası bilmese de olur der. <gülüyor> Israrla ikinci bir nasihat isteyince sen Allah'ı bilir misin der. Bilirim elhamdülillah der. Başkasını bilmesen de olur der. Yani işte bu şan o şehirden geç o demek işte. Allah ile dost ol gerisini boş ver. <gülüyor> Allah ki heves. Eğer Allah seni severse kalplere seni sevgini koyar zaten. Herkes seni sever. Farkına bile varmazsın. Heybet ihsan eder. Sen yumuşak tavırlısındır. Kimseye sert bile bakmıyorsundur. Ama sana bir heybet verir. Cenab-ı Hak dostunu aziz eder. Herkesin gözünde o kıymetli olur. Tersi de varittir. Malum insan kendini büyük görürse, kibirlenirse, yalnız kendisi büyük bilir, herkesin gözünde küçük, böcek gibi olur, yani sinek gibi olur. Şarabı hikmetin meyharı. Ol şahdu şekerden geç. Hikmet şarabını iç. Hikmet şerbetini iç, baldan şekerden falan vazgeç, dünya lezzetlerine tenezzül etme. Yine aynı yüzyılda yaklaşık olarak 7 sene önce vefat etmiş olan büyük şair, şairliğiyle şöhret bulmuş Necip Fazıl Merhum ne diyordu? Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez, eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Eti zehir, yahu zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Aynı şey söyleniyor. Baldan, şekerden falan vazgeç. Hikmetin lezzetini tat. Dimağını ona alıştır. Aşkın lezzetini tat. Yoksa zaten insanda olamıyor insan. Sadece sureta insan oluyor. Nigarın vecihini ayine-i sırrında pinhanet. Ne suret kim sana yüz göstere ana nazardan geç. Dostu özle, sır aynanda onu gizle, kalbinde ancak Allah olsun, sana başka yüz gösterenler, güzellik arz edenlerden geç. Yani buradaki geçte bir sırtını dön, vazgeç. Yani o tarafa yönelme manasındadır. Hep birbirini teyit eden sözler, mesela yine yaklaşık olarak, pek de yaklaşık değil. 80 yıl önce bu hazretten 80 yıl önce vefat eden o yaşlı şakir de aynı şeyi söylüyor. Ben diyor dünya güzelliklerine etmiyorum Çünkü o güzellikler güneş gibidir. Batar. Ben batanları sevmem. Ayet-i kerimeye. Eyvallah. Atfen la uhibbu'l afilin buyurdu dedi İbrahim Aleyhisselam. Allahu Teala ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Oraya atfen bu da aynı şeyi söylüyor. Yani diğer güzellikler seni oyalamasın. Ona bakmaktan geç, gönlü yara düşmüş olan sair güzelliklere en fazla şöyle bir tevafukan bakar geçer. Tutulup kalmaz, gönlünü kaptırmaz. Çünkü bir tahta iki sultan olmadığı gibi bir gönülde iki sevgi olmaz. Hayalinde, şu beytte fevkalade sanat gösterilmiş. Hayalinde anın halinden özge bir hayal tutma. Hayali halini halletmeyen halü hatardan geç. Defalarca hal geçiyor. Hayal ile kafiyesi ile filan. Yani muazzam bir aliterasyon sanatı dediğimiz sanatı görüyoruz. Hayalinde onun beninden, yanağındaki benden başka bir hayal tutma. Bu bir semboldür. Güzeli anlatmak için, güzelliği anlatmak için. Yarın yanağındaki ben denilir. Dâne-i fül fül siyah, hali siyah, herki dil suzent amma in küca an küca. dedi Fars şairi şu demektir, yarın yanağındaki benler de yakıcı, kara biber de yakıcı. İkisi de can yakıyor ama, ikisi de siyah ve can yakıyor ama o nerede, bu nerede diyor. Burada da işte o güzelliği bir şekilde dünyada gördüğümüz, görmeye alıştığımız, sembollerle, metaforlarla imgelerle anlatmak edebiyatta bir adet burada tamamen buna uyulmuş hayali hali, ikinci ise hayali halini hal etmeyen, halu hatardan geç bu tutkuda olmayanlarla da merhabayı kes onlarla dostluk tehlikelidir çünkü iki kişi bir araya geldiği zaman kalpler arasında akış başlar o menfi ise eğer Kötüyse, hastalıklıysa, yanlış tutkularla zehirlenmiş ise, hastalanmış ise size tesir eder. O yüzden dostlarla beraber ol, herkese zaman ayırma, halu hatardan geç. Vüsal yara ermek devletidir çünkü aşağıkın o devletten nasibiz sen can ile geç. Aruza çok güzel uyulmuş yani bu onun için de bu tür şiirleri okumak için biraz aruz tahsili yapmakta fayda var. Yani yoksa tadını alamaz insan. E, dengesiz gibi gelir. Halbuki mefaili vezninde çok da başarılı bir aruz uygulaması. Yâre kavuşmak aşıklar için en büyük devlettir. O devletten hissedar olmak istiyorsan, o nasibe ermek istiyorsan candan ve baştan geç. Can ile serden geç. Muhabbet şem'inin pervane'si ol var hulusi ya Anın bezminde can nisar edip bu balüperden geç. Mum ve etrafında pervaneler, can veren pervaneler. Sen diyor aşk aşk mumunun pervanesi ol da. Hulusi kendisine söylüyor tabii sevenlerine e, kim dinlerse ona bir işarettir. Onun meclisinde can verip seve seve canını feda edip, Kanattan geç, kanatlardan geç, vazgeç. Yani pervanenin kanatları var. Onları yanmasını göze alarak aşkın şehidi oluyor. İnsan içinde bu kanatlar makam, mevki, şöhret, servet vesairedir. Bağlı perden geç. En çok beğendiğimiz gazelde bunu başa aldık. Ama sen evet. de çok güzel bir şiiri seçmişsin. Ona da inşallah geleceğiz. Ben ikinci seçtiğime de bir temas edeyim. Soracağın bir şey yoksa bu arada. Şu an böyle devam edelim. İlerleyenlerde tamam. yine ister istemez. Saadet'tir o yarın saadet'tir o yarın uğruna canun nisaretmek. Kabahattır ama can verme, etmek. O sevgilinin uğruna can vermek saadet'tir. Can veremeyip de özür dilemek kabahattir. Kıyamadım canıma filan. <gülüyor> Şimdi e, böyle bir güzel insana sevenlerinden biri efendim canım size feda olsun gibi bir şey söyledi. Tabi ehli olmadan söylediğinden e, beşinci kattaydılar o esnada. ...at kendini aşağı dedi. ...pencerede ama efendim burası da çok yüksektir... <gülüyor> ...yani sözde değil... ...özde... ...yetirmez aşıkı maksudu... ...vasla gayrının hubbu... ...kabahattir yüzün yarın... ...görüp gayra pazar etmek... ...harika bir beyt yani... ...ulaştırmaz aşıkı... ...sevgiliye... ...başkalarının tutkusu... ...başka sevgiler yer ederse kalpte... yara ulaşılamaz... Şu da kabahattır. Nedir? Yarın yüzünü görüp de gayra pazar etmek. Onu gördüğü, tanıdığı, sevdiği, bildiği halde başkalarıyla alışveriş etmek. Yani eli işte gözü oynaşta olmak. Eli tencerede, gözü pencerede olmak. Sadık olmamak büyük kabahattır diyor. Yani kibarca kabahattır demişler ama cürüm büyük suçtur yani. Büyük suç, gönül suçudur. Allah göstermesin. Yani hem seviyorum diyorsun. Daha önce bir vesileyle temas etmiştik. Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin bir kelamına. Evet hocam. Talebesine diyor ki yavrum Allah'ı seviyor musun diye soran olursa sus diyor. Talebesi de şu, soruyor efendim. Sus, şaşırıyor da niye efendim diye soruyor. Seviyorum desen onu sevenlere benzemiyorsun. Sevmiyorum desen kafir olursun. Diyor. Yani çok kritik bir nokta bu. Yani hem Allah'ı seviyorum diyorsun. Ama ona muhalif iş tutuyorsun. Onun razı olmadığını çok açık, iyi bildiğin bir işi yapıyorsun. Kalbinde başka sevgilere yer veriyorsun. İşte o büyük cürümdür. Mısra'daki ifadesiyle kabahattır. Gülün vaslı demin yağdıyla bülbül rûzu şeb inler. Anı hiç gördünüz mü gülden uzge şeye zar etmek. Gülün diyor bütün vakti sevgilisi olan düzeltiyorum. Bülbülün bütün vakti sevgilisi olan gülün ayrılığıyla inlemektir. Gece gündüz ağlar. Siz hiçbir bülbülü başka bir şey için ağlarken gördünüz mü diyor. Şimdi ders alalım. Örnek de çok sağlam. E yani şimdi sen şimdi başka bir şey için ağlıyorsan ne oldu şimdi? E hani sen aşıktın. Nasıl aşıklık bu? Nasıl aşıklık bu? Anlatırlar ki Rabia-yadviya Hazretleri hanım evliya büyüğümüz malum birisi karşısına geçiyor yolda karşısına ve ilan aşk ediyor aşık olduğunu söylüyor gayet namuslu dürüst bir şekilde yani bu Tabii o da belli ki bir yerlerden geçiyor yani böyle normal bir davranış değil bu benim bir kız kardeşim var benden çok daha güzeldir diyor arkadan geliyor diyor o kişi de arkaya veriyor, bir tokat aşk ediyor aşıksın öyle mi diyor Hemen gözün başka yerde <gülüyor> Çok güzel bir imtihan. Yani aş, aşığım <gülüyor> demek <gülüyor> o kadar. Yani yani o bedeli ödemeye razı olmadıktan sonra aşk iddiasında bulunmanın Bulunmak hiçbir şey anlamı yani yok. yakışmaz. Aşk iddiasında bulunmanın bir şey yok. Bizim zaten bugün hani temel insani ilişkilerde bile çıkarımız olmadan kimseyle bir ünsiyet kurmamamız belki bundan geliyordu. Elbette. Elbette. Navi merhumu o durumu tenkit eder. Değildir zaten. mail halk maluca hadır. Rabetdir Dıraht etrafına kimse dolaşmaz bağırdan sonra. Kimse senin diyor kara kaşına kara gözüne aşık değil. Yanmalına ya şöhretine ya servetine geliyorlar. Nitekim dikkat et diyor meyveleri bitince ağacın etrafında dolaşan çocuk görmezsin diyor. Yani bizimkilere sevgi denilmesi aslında mecaz yani. Mecaz çünkü bir gaye bir maksat güdülüyor. Elbette istisnalar hariç olarak senin dediğinde sanırım o. Yanan şem'e dönen pervaneye can verme derlerse, demin örneği Bülbül'den verdi ya şimdi, şimdi pervaneden veriyor. Yani. Yanan şem'e dönen pervaneye can verme derlerse, olur mu ona hiç dil bağlayan can da karar etmek. Pervaneye de desen ki ya gitme yanacaksın ya şuna falan desen. Ne der sana? Başka bir yere mi gider? Pervane için donarak Ölmek felakettir. O seve seve gidiyoruz zaten. Yanarak ölmek değil yani. Yanarak değil onun gayesi o. Eğer derlerse gel yarın yolunda terk-i can Sana ey dil düşer mi gayrı meydana güzar etmek. Sana derlerse ki gel canını ver sevgili için. Böyle denilirse sana başka bir, meydan, bir tarafa yönelmek yakışır mı sana? Olacak iş midir yani? Dürüst değil misin? Şeyh Galip'i hatırlayalım. Ey dil sen o dildare layık mı değilsin ya? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya, özrü nedir azra'nın vamık mı değilsin ya, Sen de bu gam ne gezer aşık mı değilsin ya, aşıkta keder neyler gam halkı cihanındır, koyma kadehi elden söz piri muganındır. Yani nasıl oluyor diyor sadık değilsin herhalde ki, yani Allah göstermesin. Sadık değilsin herhalde dediğinde kibarca söylüyor ama o ne demek? İkiyüzlüsün demektir. Ria riyakarsın demektir yani en ağır suçlama aslında. Dikkat et diyor kendini gözden geçir, kontrol et. Çünkü aşığın derdi olmaz. Aşk gelecek, cümle eksikler biter. Hulusiye murad oldur ki yarın hakipayına düşüp toprak olup bu cismi canı etmek. Kendisi diyor ki benim için murat maksat odur ki yarın bastığı toprağa düşüp orada toprak olup ve bu naçiz bedenimi, canımı onun yolunda harcamak benim için yegane maksattır. Düştünse aşkın dağımına bir adu san olsam gerek, erip visali kamına bir özgecan olsam gerek. Gayet kısa bir kıtayı da almışız. Devam edeyim mi ben? Şimdi hocam Instagram ister, hesabımızdan e, dostlarımıza de. dedik. Evet, evet. Şimdi onlardan kısaca bir paylaşayım. Bu evet. arada siz de soluklanmış olun. Memnuniyetle. Elazığ'dan dostlar selam göndermişler izleyicilerimiz. E, Mehmet Soğuk e, dosttan gayri ki yok dünyada hiç varım benim. Olmasın dünyada ondan özge bir yârim benim. Ee, şairimizden bir e, gazel paylaşmış, onun ilk bölümünü. Yine olduk. Osman Hulusi Efendi'den mi? Olduk? Evet. Evet. Meva Güler, ekran başında izlemişler. Ee, ...Güldan Hanım sayenizde e, beyitlere meftun oldum, o kadar keyifli ki anlatamam çok teşekkürler demişler. Ee, Orhan Dinç... perişan zürfünü gördüm, perişan olmamış gönlüm, açılmış gül yüzün amma ki. Handan olmamış gönlü. Açılmış gül yüzün gönlün handan. Evet. Bunları paylaşmışlar değerli evet. dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yine ara ara onlara da yer vereceğiz. Gönül nefsine hakim olu ben eyle zafer peyda Ziyası kalbi ruşen kılmağı et bir kamer peydah. Peydar edifli gazeller. Uzun bir seridir bu sahada. Peydar edifli bir ara saymıştım da 20'nin üzerinde gazel gördüm yani. Birçok ünlü şairin daha usulüden başlayın Hayali Bey'den Nabi'den Efendim demek ki Osman Hulusi Efendi Hazretleri de e, bu geleneğe uymuşlar gönül nefsine hakim olup ben eyle zafer peyda nefsine galip gelirsen zafer elde etmiş olursun diyor yani bunun şeyi bu yani hasmını sırtını yere getirdin diye değil zafer Nefsi yenmektir. Ziyası kalbi ruşen kılmaya et bir kamer peyda. Kalbi aydınlatmaya ışığı kafi olan bir ay elde et. Bir ay a bir aya kavuş. Bu mürşittir işte. yani Bir gönül sahibine kavuş ki o senin karanlık gönlünü aydınlatsın. Aynaya bak yani. Bu göz ile görülmez rüyeti dildare ey gönlüm. Ede gör bir bakışta dostu görmeye basar peyda. Bu gözlerle göremezsin. Ey gönlüm, gönül gözün görmeyi öğrensin. Yani üçüncü gözle bakmayı öğren. Gönül pasını silip at cümle pak olsun, için dışın hakaik gövherine et derununda makar peyda. Gönlünün kirlerini temizle, pasını sil efendim. Evi temizlemezsen misafir gelmez diyor. Efendim sarayı da saraya hiç konar mı diyor yani kirli olan temizlenmemiş saraya dost gelir mi, teşrif eder mi, hakikat cevherine içinde bir makar peydah et. Yani karar kılınacak yer. Yani gönlünü sakinleştir, temizle ki hakikat orada tecelli etsin. Figanu zaredip tasub Hadek akıt gözünden yaş, derununda ede gör ile ahu şerer peydah ağlayıp feryat ederek sabahlara kadar gözlerinden yaş akıt ki içinde ah ve şerer yani e, ızdırapla hasretle çekilen ah ve ateş aşk ateşinden doğan şerer kıvılcım demek bunlar zahir olsun ki kavuşabilesin. Keçeci Zade İzzet Molla diyor ki Murat kuşunu avlayanlar diyor kafese tuzak Tuzağa kuş için koydu ne koydular? Gözyaşı gönül ateşinin kıvılcımını koydular diyor. Kuş avlarken su ve tane konur da yani muhabbet kuşunu avlamak için konulması gerekenler de gözyaşı ve gönül kıvılcımıdır. Dili bimarina dermanı gözle fecri sadıkta, kamu derde devalar bahşe olur vakti seher peydat. E, tan yerinin ağırmasından hemen önceki gecenin o son altıda biri kritik dönemdir, teheccüd vaktidir. efendim. E, herkes uykudadır. O saatte bahtiyar olanlar divan dururlar, dua ederler onlar için yâre kavuşma vaktidir. Kamu derde devalar bahşe olur vakti seher peydaha. Seher vaktinde her derde devalar peyda olur sen o fırsatı kaçırma diyor. Efendim, bir ahı gaha bakar ukde derun, nitekim Gonca'ya küşadı badı seher verir demişti. Üç asır önce Vanlı Dürri isimli vezir de olan tek gözlü bir şairimiz Yekçeşm Dürri dediler ona bir gözükör olduğu için. O da aynı şeyi söylüyor, içinde bir ukde var çözemiyorsun ama diyor, seher yeli... Esince goncalar açılıp gül olduğu gibi o derdin devası da vakti seherde ah etmektir diyor. Teheccüde davet aynen Osman Hulusi Efendi'nin beytindeki mana. Oturtup ey gönül tahta o Yusuf mehlikay için eriştirsin hemen yakub Zara bir haber peyda Hay maşallah Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam sen gönül tahtına o ay yüzde Yusuf'u oturt ki... Yakub Aleyhisselama ağlayan Yakuba bir haber gitsin. Hulusi ismini yad etmeye ihvanu yaranın fena darında etsen kudretince bir eser peyda. Dünyadan ayrılıp gittiğinde seni dostların, sevdiklerin, sevenlerin ansınlar diye bir eser <gülüyor> bırak da git. İşte bırakmış eseri önümüzde. Şimdi Adamı da, dur. Bırak acıhana yani bir eser. 20. yüzyıldayız. Evet. Ee, 1990 yılında e, aramızdan ayrılmış kendileri. 26 sene olmuş değil mi? 29 bu, sene evet. Bu e, divanı da okurken baya da hacimli bir divan. E, şöyle bir şey geliyor. Aslında zaman ne kadar değişse de vakit ne kadar değişse de insan özünde değişmiyor. Elbette. Bugün de aynı şeyleri söyleyebilme için aynı yetkinliğe ulaşmak gerekiyor belki. Bizler e, hep hani şikayetleniyoruz ya işte eski bayramlar yok, eski şunlar yok, eski bunlar yok diye. Şimdi gönül insanlarına baktığımızda e, biraz önce bu şiir okurken işte 300 yıl önce şiir yazmış birinden de bahsettiniz. 80 yıl önce şiir yazmış aynı şiir şey birinden de bahsettiniz. Işte. Aslında hakikati bir noktaya getirip bize evet. hep şunu söylüyorlar işte dünya fani. Bu dünyada kazancının tamamı insanlığa yahut da insanlara ne fayda ürettiğin. E şimdi bakıyoruz yazmışlar o iyiliği ve güzelliği hala devam ettiriyorlar. Devamda de edebilir taraflar. yine edebilir. Nöbet bizdedir, sevenlerindedir, takipçilerindedir. Yolu açmışlar. Benzer eserleri aynı usulde vermek gerekmeyebilir ama onların anlattıklarına uygun hayat sürdürmektir mesele zaten. Ee, mesele rivayet etmek değil, riayet etmek. Ee, çağın değişmesiyle insanın derdi değişmiyor. Aşk baki görüldüğü gibi. Beş asıl önce birisine bakıyoruz aynı şeyi söylemiş. Daha dün vefat etmiş olan bir Zat-ı Şerif'e bakıyoruz aynı şeyi söylemiş. Çünkü aşk aynı aşk, dert aynı dert. Yağarsa başa dosttan her <gülüyor> bela lutfu saadet bil. Safayı hatıra ile bahtı baranı muhabbet bil. Eğer dostundan başına bela yağarsa sen onu saadet bil, lütuf bil, sana yapılan bir iyilik verilen bir nimet olarak bil. Safayı hatır eyle, bahtiyar ol çünkü e, bu muhabbet yağmurudur. Bir şairimiz şöyle demişti. Deri Leyla'da Mecnun'un diken batsa ayağına, Deri Leyla'da Mecnun'un diken batsa ayağına, diğer Mısra gelmedi ama mealen söyleyeyim hatırlarsam tamamlarım. Leyla'nın evinin önünden geçerken ayağına diken batsaydı Mecnun şikayet etmek şöyle dursun. O dikenle meşgul etmek için oralarda oyalanabileceğinden Leyla'nın yüzünü görme nimetini elde ettin diye sevinir. Yani fırsat geçti ele diye yüzün görmeye gelmedi Mısra ama e, safa eyler yani mutlu olur diyor şikayet şöyle dursun mutlu olur hakikaten öyle değil midir ne bekliyorsun burada buralarda i̇şte diken battı da onu çıkarıyorum filan dersin oyalanacak bir, bir bahane olur. çıkmıştır yani aslında gelen dertler sıkıntılar böyle bir şeydir yani duaya teşvik eder insanı e, kalbini kırar gözünü yaşartır boynunu büker daha ziyade kul olmasını sağlar Zaten maksat da budur. Yani dünyada bulunma sebebimiz Allah'a kul olmak, ibadet etmek için ona kulluk etmek için varız. Duamız olmasa ne işe yararız değil mi? Böyle bildiriliyor bize yani. Evet. O da ona vesiledir. O halde dert ve belayı nimet bilmeli çünkü sana daha çok dua ettirir. İnsan öyle çünkü. oğlu öyle çünkü. Tabiatı bu. Rahatlıkta pek dua etmiyor, pek boynu bükülmüyor. Yani fıtrat bir zaaf gaflet. Rahat, rahatlık geldiçe böyle bir artistliği tutuyor. Böyle buna rağmen, buna rağmen ager yani olabilenler insan. de vardır ama az tabii insan insan tabiatı genellikle öbür türlü. Gülün vaslın dilersen harına adamdan keder çekme, muhabbet geçti zarında anı canına rahat bil. Eğer güle kavuşmak istiyorsan. Nadam dikenlerden üzüntü çekme. Şimdi har nadan ilk defa gördüğüm bir terkip bu divanda Hazretten görüyoruz. Nadan insan için söylenen cahil, bilinçsiz efendim, e, kibarlığı inceliği olmayan, anlayışsız falan demek. Ama diken'e bu sıfatı verince bu tabiattaki insanları kastediyor. Yani. Ee, o gülle kavuşmak istiyorsan o gülün etrafında da vardır yani e, onlardan şikayet etme yani o gülün dikenidir onlar bir kimse hocasına şöyle şikayet etmiş arkadaşların dikenleri kendisine batmış da evet. efendim ben de çok huzursuz oluyorum arkadaşların sıkıntılarına katlanmak ağır geliyor falan. O da ona şu hikayeyi anlatmış. Kirpiler soğukta donmak üzereymişler de demişler ki bir araya gelelim de ısınalım. Bu kış yoksa hepimizi helak edecek. Sokulmuşlar tabii. Diken batıyor birbirine. Bir tanesi demiş ki dikenin bana batıyor. O da demiş seninki de bana batıyor. Yani e, sen oradaki Harına adamdan şikayetçisin ama senin de dikenin var yahu. ya. Sana da tahammül eden birileri var yani. Güle kavuşacaksan Murad'ın oysa. Etrafındaki dikenlerden şikayet etme. Bunu canına rahat bil hatta. Bela balın yiyen fark etmedi vaslile hicranı. Tahammül eyle yarın cevrine mahzı inayet bil. Beladan yediyse, onu bal gibi yediyse, ayrılık ile kavuşmayı birbirinden ayırt etmez. İkisi de mimettir, ölebilir. Tahammül et yarın ezi, sıkıntılarına, Biraz öyle hatırlamadığınız bir iyilik. beyti bir dostumuz hatırlamış. Hadi bakalım çok memnun olurum ya. Eee <gülüyor> hatırlamadığı beyit ha. biraz eğlenmeye baisi soruyor. Biraz oldu. eğlenmeye baisi olur Yusufa, eyler. Beri Leyla Beri da Yusufa eğler. Deri Leyla'nın beyli. Deri Leyla'da Mecnun'un diken batsa ayağına. Yani. Kim yapmış onu? Berzah 14 sizin ha. beyti hatırlatmış. Ay maşallah. Teşekkür ediyoruz. Ay maşallah. İşte bu. İşte bu Allah razı olsun. Memnun oldum. <gülüyor> memnun Eyvili oldum. Oldu. Sıkıntı olacaktı ya hatırlayamazsam değil mi? Evet. Biraz eylerine baiz olur da Yusuf'a eyler. Der eyleyi adam Mecnun'un diken batsa ayağına. Orayı iyi takip etmek lazım. Seri kuyun tavaf et Kabe'yi maksudu istersen gubar ha ol da yarın aynı rüyet bil. Seri kuyunu tavaf et. Yani Kabe-i muazzamayı tavaf edip hac farizasını yerine getirmek istediğinde ne yapıyorsun? Mekke-i Mükerreme'ye giriyorsun, hep oralarda dolaşıyorsun, geziyorsun şehrin etrafında. Uzun bir e, iş yani. Serîköy'ü tavaf et ki maksat Kabe'sine ulaşabilesin. Bastığı toprağı da gözüne sürme bil. Yani onun oralardan geçti o. O topraklar bahtlı. Yani Mecnun adidler ki ya sen çok ileri gittin, Mecnun deriler. Bir kucağına köpek almış da ön ayaklarını öpüyor başına koyuyor. Ya köpeğe böyle hürmet mi olur demişler mecnun anladık tamam sen açıksın da abarttın işi demişler. E, bilmezsiniz ki demiş. Leyla'nın köyünden geldi bu köpek. Bastığı taşlara bastı. Ben ona hürmetten ayaklarını öpüyorum. Yani anlatılan budur yani. Evet. <gülüyor> Unut Arif İsen yarından özge ilmi irfanı neyi bildinse andan başka hep ilmi cehalet bil. Arif İsen kalp gözüm açıldı açılsın veya ben olu ben adam olayım diyorsan onu tanıtan ilimden başka ilmi unut yani sil ya, lazım değil zaten ya ya insan ölürken beyni formatlanıyormuş. O ilim falan var ya. İlim, amel çok ilim amele vasıt olduğu için kıymetli. Yoksa kafada bir sürü bilgi nereye gidiyorsun? Kabirde sana bilgi lazım değil. Sana aşk lazım, muhabbet lazım. Yani kalp kalpte ne var sen ona bak. Neyi bildinse andan başka hep ilmi cehalet bil. Yani e, yardan başkası cehalet. Ne, okud ne okudun ne öğrendin ne bildinse berhava. Yer çökmeden gök iki şak yarılmadan geçilmez. Aynı şey Necip Fazıl dilindeki. Son beyt bu gazelde cemali ba kemalinin hulusi olda hayranı bu suret aleminden geç de her halin hakikat bil cemali ba kemal kemal derecede en üst seviyede güzellik e, sahibi olan dostun hayranı ol da bu görüntü aleminden geç her şeyin hakikatine ulaş ilmül ayn yakın aynel yakın hakkal yakın fartı muhabbet yani sevgi. Her şeyin aşırısı zararlı da sevgi hariç. Onun fazlası da güzeldir yani. Bahri bir payan, sonsuz deniz muhabbet orada. Orada abartacaksın abi. Onun, onun sonsuz olması, sınırsız olması makbuldür. Yoksa bunun dışında her şeyin fazlası kınanır. Yani, Zaten her şeyin fazlası bir zamandan sonra her şekilde zarar vermeye başlıyor. Yesen, İyi bir şey de varsa, olsa Ama muhabbet öyle, şey öyle de değil olsa. muhabbetin bir özelliği var o arttıkça kıymet kazanıyor. Üç türlüdür dediler muhabbet aşk ve dert. Muhabbet ehli odur ki sevdiğini görmekle memnun görmezse kaydında değil. Aşk ehli o ki görmekle memnun görmezse mahzun. Dert ehli o ki görse de mahzun görmese de mahzun sen ararken şimdi hocam bulduğuysa e, söyle. Dünya bir gamhane sizin için gece gündüz hep doğamda ödürken göğsün üstadım diyor. Siz o her zaman söylediniz siz. Son ne bir seyircimiz göre. ellerinizden öpüyorlar. Program süresini kısa bulduğunu belirtiyorlarmış. Bunu da e, paylaşmış olalım. Üstün kanaatleridir. Soyun şimdi hocam e, bu bölüm yani bu gazeli bitirirsek şimdi biliyorsunuz bizim tamam. Kofasla geçelim. İşaret levhalarımız var. Bakalım ee, Yine e, Osman Hulusi <gülüyor> Efendiden. Efendiden. Hulusi merhem ur zahmına yarın hakipayini. bu derde çare ancak var ise bil ki kim o yar eyler. Bil kim o yar eyler. eyler. Bir daha oku bakalım. Hulusi merhem ur zahmına yarın hakipayini. Bu derde çare ancak var ise bil ki kim o yar eyler. Bil ki kim değil bak bil kim. Bil kim. Ha. Özür diliyorum. Onun için tekrar oku. Bil uçtum. kim. Bir daha oku. Üç olsun. Tamam. Hulusi <gülüyor> merhem urzahmına yarin haki payini bu derde çare ancak var ise bil kim o yar eyler. Tamam. Şimdi payin kelimesini seçtim ben buradan. Paya evet, ayak ama evet. Sen, sonra bunu vezne uygun bir okuma denemesi yapacağız. Sen şu açıklamayı tamam bir yap. Hocam. Payin Pain, evet. payin aşağı, aşağı taraf e, bir anlam olarak da merdivenin ilk basamağı geliyor. Tamam, hocam. tamam. Hulusi Merhamur Zahman ayarın hakip payını, bu derdin bu derde çare ancak var ise bil kim o yaraylar. Yarın bastığı toprağı gözüne sürme diye çek. O derdin devası varsa ancak yardan gelir. Başka yerden deva bulamazsın. Fatih merhumun dediği gibi. Dilberinden rahme olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup yarinden şifa bulmazsa Merhamete kavuşmazsa aşığın işi yaş. Hiçbir ilaç, hiçbir tabip ona kar etmez diyor. Bu da da aynı, aynı mana mündemiş. Beş buçuk asır, beş buçuk asır. Abdullah, Fatih merhum onu diyor. Bu sultan onu diyor işte. Bu böyle, bu, bu iş böyle abicim. Onlara yani Sultanların kulak Sultanların hep durduğu mesafe aynı. Yani aynı aynı yani şey, aynı şey. hiçbir hiç, hiç fark yok. Var. Tabii, tabii Aynı mektepten mezunlar, aynı şeyler okumuşlar, aynı şeyleri yaşamışlar. Bin yılın hikayesi bu. Biz bin seneden beri buradayız abicim. Bu coğrafya var ya çok mübarek, çok bereketli bir yer ya. Tabii tehlikeli de bir yer. Hatar var burada, hatar. Evet. Gâh he mecnun gâhı ben devriçre nöbet bekleriz. Düşman çok... yarı güzel olanın gözünü uyku tutmaz. Eyvallah. Soyun âlâmü dehriden halâsul dâmı zehriden libâsu fakru fahriden abâ giyip gel. Musammat gazel yani Mısralar'ın ortasında da kafiye var. Bu enteresan bir şey de şimdi edebiyat dersine çevirmeyelim işi. Işte. Evet hocam. Zaman elemlerinden soyun yani dünya dertlerinden sıyrıl kendini. Böylece hala ol damı zehriden zehrin tuzağına da böylece düşmezsin. Çünkü şeytanın tuzağı yarın ne olacak? Abi yarın ne olacak? Bir verir vesveseyi var ya, sen yarına tedbir alacağım derken bugününü kaybedersin, yarın da güneş doğmaz, kendini iflas da bulursun. Ya ona cevap vereceksin abi şeytana, yarın var mı bakalım? Kim dedi sana? Bugün var, yarını bilmiyoruz ki. Dün geçti, yarın var mı? Şeyh Galip öyle demişti divanında. Geçti gün ferdayı, ko at bu saat dem bu dem. Dün öldü, yarın ya doğar ya doğmaz bir bugün var işte, bunun kıymetini bil. Şeytanın tuzağıdır. Gelecek yarın endişesiyle bugünü mahveder. Ondan sakın diyor. Libası fakru fahri den abagi pridalan gel. Fakru fahri, hadisi şerif. Fakirlikle övünürüm buyurdu Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Buradan ders al, oradan giyin. Yani övünmek ve Hz. Peygamber yan yana gelmeyecek kavramlar değil mi? Ama bakın neyle övünüyor? Fakr ile övünüyor. Fakirlikle övünüyor. Ve burada çok kritik bir anlam. Yani benim param pulum yok. Ben muhtacım fakir. O manada değil. Fakr, Allah karşısında fakirim. ganiyi mutlak odur. Hazreti Peygamber'e Allah-u Azimüşşan eğer istersen yanın sıra yürüyen altın dağları vereyim. Öyle peygamberlik et. İstersen sen, seni melik yapayım Sultan Sözünün üstüne söz konmayan Dünyayı idare eden sultan ol Kul olarak Peygamberlik vazifemi yapmak isterim ya Rabbi dedi Fakr ile fahretti yani. Fakirlikle övündü Bundan ders al diyor Hulusi has olup yar ol Hevasına giriftar ol Yok ol da sonra gel var ol Ana var fedalan gel La havle ve la kuvvete illa billah Beytte böyle olur ya ben bunu bir daha okuyacağım. Boş Buyurun hocam. <gülüyor> Hulusi has olup yar ol. Hevasına giriftar ol. Yok ol da sonra gel var ol. Ana varı fedalan gel. Kendisine söyleyerek tabii. Gerçek dost ol. Has yar ol. Her türlü lekeden, riyadan arınmış olarak gerçek dost ol. Hevasına giriftar ol. Yara kavuşma hevesine, arzusuna dal. O denizde, o denizde dalgıç ol. Yok ol da sonra gel var ol. Önce yok ol sonra var ol. Yok olmadan var olunmaz. Yani ölmeden önce öl diyor. Mutu kabile ente mute. Yok ol da sonra gel var ol. Ana varı fedalan gel. Varlığını ona feda et de gel. Yani bana böyle gel. Bana böyle gel. Şimdi şöyle bir parantez açabilir miyim hocam? Aç bakalım. E, dikkat ediyoruz. Bütün şairler ilk önce kendilerine söylüyorlar. Ne ha. söyleyecekse. İşin sırrı burada. İşin sırrı burada. Şu an böyle hani muhabbet açılınca şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela biz piyasada genellikle şöyle cümlelerle insanları dinliyoruz. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, <gülüyor> ben şöyleydim. İşte şuradan şuraya geçtim, buradan böyleye geçtim. Söylerken Başarısını anlatıyor. Böyle. Başarısını anlatırken öyle ama nasihat verirken de öyle. Evet. Kendisi düzgün, Kendisi düzgün birileri durumlu. yanlış. Ama şimdi bakıyoruz Düzeltecek. bütün şairlerimiz de ilk önce kendisine <gülüyor> söylüyor. Diyor ki bir hata varsa bende, evet. bir yanlış varsa bende, bir evet. kusur varsa bende. Şimdi ister istemez böyle denince söz daha böyle gönle değiyor. Tabii çünkü ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Çok güzel bir noktaya sen parmak bastın şimdi. Evet. Pedagoji denen disiplin buradan dersini almalı. Yani muallim. Öğretici, karşısındakiler cahil, kendisi biliyor, onlara bilgi dağıtıyor edasıyla değil de beraber öğrenelim. Beraberce paylaşalım haliyle yaklaşmalı, aşağıdan almalı. Bunu taklit etmeye çalışıyor kardeşin konferanslarda. Eğer dinleyenlerin çoğunluğu genç ise lise ve üniversite talebeleri oluyor ekseri ya. Halka açıkta çok programımız var ama gençler daha çok. Onlara diyorum ki gençler size emaneti getiremediğimiz için lisanı, kültürü, kültürümüzün kodlarını kırıp dökmeden size ulaştıramadığımız için evvela bizi bağışlayın. Ya ben onları nasıl suçlayabilirim? Ne verdin ki bekliyorsun? Getiremedik işte. O bizim neslin hatasıdır, bizim kabahatimizdir. Oradan girelim yani işte. çocuklar bizi bağışlayın. Ama bizde ne olduğumuzu anlayamadık. Yani biz de sersemledik de böyle oldu. Suç ortağıyız. Gelin beraber tamamlanalım. Gelin tamamlayalım kendimizi. Yoksa ben biliyorum çocuklar, şimdiki nesilde çok yaramaz böyle falan filan, falan. Zaten edebiyattan da anlamasınız falan diye cümleye girmek e, olmaz hâliyle. Olmaz. Yani. olmaz. şairlerin edası, edası bu. Gönülleri fethederek, gönülleri ele geçirerek yaptığımızda, şimdi buradan şöyle de bağlamak istiyorum. Mesela e, aramızdan ayrılmışlar ama biz onların hala e, söylediklerine kulak kesilip... Neden? Gönülden bize, söylediler de ondan. Bize bir faydası olur mu? Tabii. önümü açacak bir şey var mı? Bazen e, öyle cümleler duyuyorsunuz ki bu satırların içinden. 20 yıldır, 30 yıldır sorduğunuz sorunun cevabı saklı. Evet gerçekten öyle. Biz hep şikayet üzere kurduğumuz için cümlelerimizi ister istemez bu gönül insanlarından da kendimize bir şeyler katmamız, bir şeyler almamız gerekiyor. Hocam çok fazla bir vaktimiz kalmadı. Bir buçuk dakikamız var. Bir buçuk dakikamız var. Evet. Yapmalı. Hatice Acer Osman Bey Daren'den selamlarını iletmişler. Aleyküm. Bunu da iletelim hocam. Mücrim günahkarım şaha ya rabbena ve ufirlena ihsanı eyla ata ya rabbena ve Evet yani o zaman ancak o kadarını el verdi. Sen herhalde artık bağlayacaksın bir şey. Evet bende. çok kısa vaktimiz kaldı ama bence şu kalanı da okuyalım hocam. Heh. Sensin bizim ilahımız, iki cihan fenahımız, arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena, vafirlena. Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vafirlena. Rabbim, hocam. Yüreğinize sağlık, gönlünüze evet. sağlık hocam. Bu akşam 20. yüzyılda yaşamış kadim edebiyatımızın son temsilcilerinden Osman Hulusi, Daren ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka şairimizde karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.